Sevgili editörüm şu an Aleviyim diye kız vermediler isimli videomuzu çekiyoruz videomun ismi de hazır bence oldukça güzel Peki bu sadece bir video mu? Değil benim başıma da geldi bu video Vahti zamanında sevdik tabi, <gülüyor> evlenelim dedik. Şimdi bu insanlar merak ediyor, mezheplerle ilgili bu evlilik nasıl olur, farklı mezhepler birbiriyle evlenebilir mi diye. Benim de başıma benzer bir şey geldi, şimdi ben hanıma haber yollattım önce istemeye. Hanım bahsetmiştim belki Diyarbakırlılar, Piranlılar, dijle, Zaza'lar yani. Hani o... Soğanı çok seven bir kabile var. <gülüyor> Onlara zaza arkadaşlar oluyor. Şimdi o dönemde tabii ilk haber gönderdik. İşte talibiz, istemeye geleceğiz falan diye. Sağdan soldan soruşturuyorlar hani kim bu oğlan nedir, necidir falandır, fıstıktır diye. Tam o esnada da işte öğreniyorlar böyle. Hanıma diyorlar işte nerelidir, şudur, budur falan fıstık. Neyse bir öğreniyorlar ki sülale olarak bu oğlan Alevi. Bu arada hanımın dedim ya işte aile de şey böyle. Zazalar biraz inadıyla da meşhur arkadaşlardır. Bir de işte hanımın babası on erkek kardeş falan böyle ufak bir çekirdek aileleri var. <gülüyor> Neyse böyle bir duyuyorlar. Kimdir nedir, necidir. O olan Alevi. Diyorlar ki olmaz. Hayatta vermeyiz. Şimdi e, insanların böyle kafasında belli başlı kalıp olduğundan tabii kızlarını da düşkünlükten dolayı insanın o koruma güdüsü olur ya, o koruma güdüsüyle öyle bir tepkide bulunuyorlar. Nereli işte filan kes filan kes. Alevi hayatta vermeyiz. Ondan sonra sağdan soldan geliyorlar ya diyorlar bu işte bu arkadaş sen tanımıyorsun falan işte bir hanımın babasıyla bir muhasebeci bir abim var yani böyle ortak arkadaşlar ya bak tanımıyorsun falan fıstık Nasıldır kimdir necidir falan bir açıyor videoları böyle namaz niyaz anlatan bir çocuk izliyorlar diyorlar bu sefer de aşırı dince olmaz diyorlar <gülüyor> Önce Aleviyiz diye, sonra dini durumdan dolayı böyle. Ee, ben de bir sorun yaşadım. Şimdi insan evlilik için merak ediyor. Hani farklı mezheplerde evlilikler nasıl olur diye. Sonuçta toplumumuzda olan bir şey bu. Hani bazen Hanefi ve Şafii dahi nasıl olur diye düşünenler oluyor. Çoğu zaman işte Sünni ve Alevi dediğimiz ayrımlar oluyor. İşte insan merak ediyor işte. Kızım Alevi, oğlum Alevi, öteki Sünni. Ya bunlar evlenebilir mi? Evlenirse nasıl olur? Hatta şöyle abes sorular ve cevaplar geliyor. İşte çocuğumuz doğdu, çocuğumuz Müslüman mı olur gibi. Önce e, şu soru. Soruyla başlayalım. Farklı mezheplerin acaba birbirleriyle evlenmesi caiz midir? Yani evlenecek olan eşlerin aynı mezhepten olma şartı mevcut mudur? İnsan merak ediyor. Şimdi şöyle bir ele alalım konuyu. Öncelikle farklı mezheplerden kadın ve erkeklerin birbirleriyle evlenmesi caizdir. Kadın evlendikten sonra kocasının mezhebine geçmek zorunda değildir. Şimdi burada bizim anlamamız gereken şurası: Müslüman bir bayan Müslüman bir erkek ile evlenmesi gerekeceğinden burada konuları mezhep olarak değil Müslümanlığın tanımı olarak ele alırsak bizim için çok daha maslahatlı olacak. Müslüman İslam dininin bütün kesin hükümlerini kabul edip hiç birisini ama hiç birisini reddetmeyen kimsedir. Yani namaz, oruç, zekat, hac, abdest, gusül ve benzeri emirlerine ittiba eden, bununla beraber zina, içki, faiz gibi büyük haramlardan, kebahillerden de bunların büyük günahlar olduğunu kabul ederekten kaçan kimsedir yani Müslüman. Şimdi bu anlattıklarımızın bütününü veya bir kısmını kabul etmeyen, ya böyle saçmalık mı olur diyen bir insan Müslüman olamayacağı gibi Bunları kabul etmeyen birisiyle evlenmek de caiz değil Yani baktığında buralarda mezhepten daha önemli bir kimlik var. Müslüman kimliği ve bu Müslüman kimliğinin içerisindeki bu tanımlara uymuyorsa zaten asıl o cihette evlilikten kaçman icap ediyor. Ve çok şaşıracağınız bir şeyden bahsedeceğim. Böyle bir durumda, yani az önce bahsettiğim rükünleri biri kabul etmiyor ama bir evlenme gerçekleşiyor. İşte bu saatten sonra asıl buna evlilik denmez. Bu bir cihette gayrimeşru bir ilişkidir. Çok ilginç değil mi? gayrimeşru yani. Müslümanlık tanımına uymayan bir şey. Neden Müslümanca bir evlilik olsun ki zaten? Mesela ÖSYM'nin istediği evrakları getirmeden bir üniversiteye girebileceğini zannediyor musun? Aynı mantık olmuyor mu değil mi? Yani evrakların eksik başvuracaksın ama girmeyi ümit ediyorsun. Gerçekten de makul değil. Bunun adı ister sünni olsun ister alevi olsun ister şey olsun demek ki evlenmenin ölçüsü İslam'dır yani az önce bahsettiğimiz çerçevenin içine girmesi icap ediyor. Maalesef bugün yurt içinde veya yurt dışında bir çok müslüman hanım evleneceği kişinin ahvalini sormadan ve İslami rükunlara ne kadar uyup uymadığını umursamadan maalesef müslüman olmayan kimselerle evleniyor aslında. Yani sadece kimlikte yazan ibare gibi düşünmeyelim bunu. Nasıl boş konservede tamek yazar hala? Aynen öyle. İçi bomboş, İslam'ın tam zıttı düşünce ve itikatta olan birinin kimliğinde de İslam yazabilir. Bu basit bazı harflerin oluşumudur. Peki çocuğun mezhebi ne olacak diye bir soru da gelebilir akla. Şimdi öncelikle anlamak lazım. Mezhep bir din değildir. Dinin bir fakültesi, bir yorumudur. Yani bu cihette alınan diploma yine İslam diplomasıdır aslında. Din Kur'an'dır. Din Hadistir. Din Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıdır, cümadır, hayatdır. Yani demem o ki o yol İslam'ın temel disiplinlerini bozmayıp bu çevresini kuşatıp kabul eden bir gönüle çarpıyorsa işte evlilik buralarda vakidir. Bu anlattığımız dersi lütfen bir ayrıştırma gibi görmeyin yani, görmemek icap eder. Çünkü İslam'ı yaşayan bizim din kardeşimizdir, hiç yaşamayan biri de olabilir, bu da bir vatandaşımızdır. Ama bu ayrımlar İslam'ı yaşayanlar için önemli kriterlerdir, o yüzden bunu bir ayrıştırma gibi görmemek lazım. Ölçü budur, elbise budur, bu kıyafet kime dikildiğinde, kim giydiğinde ona uyum sağlıyorsa o kişiyle yola çıkılabilir. Bir dersi önceden yapmam lazımdı kayınbabaya. Biraz geç kaldı Artık iş geçtikten sonra oldu ama. Umarım sayın kavayın babam dinliyoruz. <gülüyor> evet ders bitti.